Otomatik siber saldırılar, yapay zeka destekli tehditler, günümüz dünyasında yapay zeka yalnızca iş süreçlerini kolaylaştırmak, insan hayatını daha verimli kılmak amacıyla değil, aynı zamanda siber güvenliği tehdit eden otomatik saldırı mekanizmalarında da kullanılmaktadır. Bu yeni nesil tehditler, bireylerden devletlere kadar herkes için büyük bir tehlike arz etmektedir. Peki, yapay zeka destekli siber saldırılar nedir, nasıl işler ve biz Müslümanlar olarak bu tehditlere karşı nasıl bir duruş sergilemeliyiz? Yapay zeka destekli saldırılar nedir? Yapay zeka, çok büyük veri kümelerini kısa sürede analiz edebilir, örüntüler çıkarabilir ve kendi başına yeni saldırı teknikleri geliştirebilir. Siber saldırıların klasik, manuel, yöntemlerden farklı olarak çok daha hızlı, etkili ve hedef odaklı hale gelmesini sağlar. Örneğin, otomatik şifre kırma sistemleri, kimlik avı, phishing, eş postalarını kişiye özel yazan botlar, güvenlik açıklarını anında tespit edip saldıran yapay zekalar, hedef alınan sistemleri öğrenerek strateji geliştiren algoritmalar. Bu tür saldırılar, sadece sistemlere değil, aynı zamanda toplumların bilgi güvenliğine, mahremiyetine ve huzuruna da yöneliktir. İslami açıdan tehdidin boyutu İslam'da bireyin mahremiyeti, güvenliği ve hakkı kutsaldır. Kur'an-ı Kerim'de, bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin, maide, 8, buyurularak saldırganlık ve haksızlık net bir şekilde kınanmıştır. Yapay zeka ile desteklenen siber saldırılar, insanların özel hayatlarına izinsiz girme, verilerini çalma, ifşa etme gibi İslami açıdan haram olan fiillerin dijital ortamdaki yeni bir şeklidir. Bu saldırıların bir diğer tehlikeli yönü ise yalan, iftira ve fitne içeren dezenformasyon içeriklerinin otomatik olarak üretilip yayılmasıdır. Bu tür eylemler, ümmet içinde güvensizlik, ahlaki yozlaşma ve kaosa sebep olur. Müslümanlar için sorumluluk ve direniş. Bir Müslüman sadece fiziksel dünyada değil, dijital ortamda da adaletin, güvenliğin ve hakikatin savunucusu olmalıdır. Bu bağlamda, siber güvenlik alanında yetişmiş Müslüman uzmanlara ihtiyaç vardır. Etik ve İslami değerlerle donatılmış dijital koruma sistemleri geliştirilmeli, yapay zekanın ahlaki ve insanlığa hizmet eden yönleri desteklenmeli, zararlı algoritmalara karşı bilinçli toplumsal direnç oluşturulmalıdır. Unutulmamalıdır ki, adaleti korumak, zulme ve zarara engel olmak bir Müslümanın asli vazifesidir. Bu mücadele, artık sadece sokakta değil, ekranların arkasında da verilmektedir. Siber cihad ve dijital takva, yapay zeka ile desteklenen otomatik siber saldırılar, modern dünyanın en sinsi tehditlerinden biridir. Bu tehdide karşı bilinçli, bilgili ve ilkeli bir duruş geliştirmek elzemdir. Bu bağlamda dijital takva, Müslümanın teknolojiye karşı sorumluluk bilinciyle yaklaşmasıdır. El-Kassam Tugaylarının işgalci siyonist yapıya karşı siber alanda gösterdiği kararlılık ve stratejik bilinç, bu alanda cihadın da mümkün ve gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Sadece saldırıya karşı savunma değil, aynı zamanda ümmeti koruma ve adaleti savunma anlamına gelir.